Velhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah. İsrafı konuşacağız. Her şeyin zıddını bilerek anlayabildiğimiz bir dünyadayız. Tasarrufu ne kadar iyi biliyorsak, onun ne kadar doğru, iyi ve güzel olduğunu biliyorsak, onun zıddı olan israfta buradan anlaşılıyor. Tasarruf ne kadar güzelse, maalesef israf ettiğimiz zamanda o kadar ...büyük bir kötülük işlemiş oluyoruz. Hem dinimizin yasakladığı... ...hem birazdan anlatmaya çalışacağız... ...maddi olarak da ferdi... ...ve ülke olarak... ...çok büyük kayıplara uğradığımız... ...bir kelime. İsraf sadece kelime yapısı... ...aklımıza geldiği zaman... ...yeme içmede, elektrikte ve... ...suda israf olarak algılanmamalı. Haddi aşmak... ...diye anlamamız lazım bunu. Haddi aşmak... Sorunsuzca davranmak, saçıp savurmak. Bugün bundan önceki yüzyıllarda yaşayan insanların hiçbirisinde hiçbir tarihte görülemeyecek kadar ilerleme kaydettik. Teknolojide bu böyle oldu. Sağlıkla ilgili konularda da aynen. Yani hiçbir yüzyılla, hiçbir asırla benzemesi mümkün olmayacak farklılıklar var günümüzde. Rabbimizin nimetleri açısından bu konuyu değerlendirdiğimizde de, bunu şükredilmesi gereken bir durum olarak görmemiz lazım. Evet, arabaların, uçakların yapılması, icat edilmesi, telefonun haberleşmek için icat edilmesi, sağlıkla ilgili birçok şey bizim şükretmemiz gerekenler. Düşünün bundan yıllar önce, tespit edilememiş bazı hastalıklar, çözümlenemeyen birçok, tıbbi problem vardı. Bugün çok daha kolay. Umre'ye, hacca gitmek isteyenler zaman zaman bir ayı geçen yolculuklar yapıyorlardı. İnsanlar birbirlerini ziyaret etmek isterler. Bırakın kıtalar arası seyahat etmeyi bir şehirden diğerine gitmek bir hayli zordu. Bunlar artık kolaylaştı. Hamdolsun. Ama maalesef insan oğlunun hiçbir çağda Hiçbir asırda hangi asrı hangi kavmi aklınıza getirirseniz getirin Hiç olmadığı kadar israf bataklığına düşen insanlar topluluğu şu asrımız Bugüne kadar israf yapılan israf Belki şu son on senede yapılan israf kadar olmadı Ve maalesef israf artık hayatın bir parçası Bir yaşam kültürü haline geldi Biz Müslümanız oturup düşünmemiz gerekiyor. Bizim bir sözümüz vardı hatırlayın. Biz Allahu Teala'ya iman ettik. İnandık. Şu sözlerimizi bir aklımıza getirelim mi? Her şey senden ya Rabbi. Senin haram saydıkların haram, helal saydıkların helaldir. Değil mi? Biz iman ettik ve bu imanımızın gereği olarak kuru bir sözde bunu bırakmadık. Hayatımızı o verdiğimiz söze yani İmanın icap ettirdiği şekilde yaşamak için söz verdik. Bizlere Müslüman deniyor. Biz Müslümanız. İşte o yüzden Allah'ımızın Celle Celaluhu razı olduğu hatta teşvik ettiği, yap dediği her şey bizim yapışmamız. Kendisinin yapma ben bundan razı değilim buyurduklarından uzak durmamız gerekiyor. Şimdi bizler imanımızın hangi yerindeyiz? Bazılarına inanıyor, bazılarına inanmıyor muyuz? İşte bu büyük bir problem. Ben nasıl alkol kullanmıyorsam ne demek ya? Sen bana nasıl bu içkiyi uzatırsın? Nasıl zina suçunda veya zina teklifinde bulunursun mesela? Bu ne kadar bizi yaralıyorsa bugünkü mevzu israf da öyledir. Bu bizim için mesela cuma namazına gitmemek gibi, yalan söylemek gibi, gıybet etmek gibi yüzümüzü kızartan bir şey olmalıydı, İsraf. Rabbimiz Celle Celaluhu, evet farklı günahlar, farklı haramlar var, onları ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunuyor. Adam öldürmekle yalan söylemek aynı kategoride değil, evet. Ama biz Rabbimiz Celle Celaluhu'nun yapma dediklerini yapmamak durumundayız. İşte onlardan bir tanesi de israf etmemektir. İsraf nedir? İlk dakikalarda sizlerle beraber tasarrufun zıddı olarak anlatmaya çalıştık ama kelime manasına bakacak olursak, nefse dönük aşırı harcamalar yapmak. Tekrar ediyorum, nefsim her zaman zaten neyi istiyor? Dünya ile Alakalı olanları istiyor. Nefsim neyi istemiyor? Ahiretle ilgili olanları istemiyor. İsraf diyebiliriz ki benim nefsime yönelik aşırı harcamalarım. Peki hem nefsimin istediği hem de Allah rızasından uzak kalmadığım şeyler var mı? Var. Bir örnek bir kıyafet alabilirim kendime veya hanımıma veya çoluğuma çocuğuma hocama anneme hediye gönderebilirim birini. Ama nefsime de bu güzel gelebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Burada altını çizip sonuna ünlem koyacağımız kelime aşırılık, aşırı harcama yapmak. İlerleyen dakikalarda örneklemeler konunun daha iyi anlaşılmasına vesile olacak. İnşallah. Peki yerinde harcama yaparsam, hele hele... Allah için Celle Celaluhu harcamalar olursa bu, bu da israf olmuyor. Yani ne kadar fazlaydı cebimden çıkan para, harcamalarım veya ne kadar azdı, israf budur, bu israf değildir diyemem. Eğer bir bina yaptırıyorsam, yüklü bir miktarda bir para çıkışı olacaktır benden ama diyelim ki helal kazancımla yaptırdığım bir şeydir, bu israf olmaz veya on kuruşya bir lira ne olacak bunda? Deyip küçümsediğim ama israf olan şeyler de olacak. Bakara suresinin 219. ayetinde şöyle buyrulur. Ey Resulüm! Sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. De ki ihtiyaç fazlasını. Allah size ayetlerini böyle açıklar ki, Düşünesiniz. Yani, bütün hususlarda en güzel şey, itidal yani ne demek bu? Nerede, ne konuşacağını, Nasıl davranacağını, Nasıl bir harcama yapacağını, Bir işi, bir konuyu, mevzuyu, Dengeli götürebilme liyakatidir. Maddi açıdan veya manevi olarak, bütün hizmetlerde denge olacak. Sevgide de böyle olmalı. İsrafın, israf olmasının sebebi işte bu itidali yani dengeyi bilemiyor olmamız. Çünkü bize Rabbimiz Celle Celaluhu bizzat Kerim olan kitabında yiyip içmemizi ama israf etmememizi emir buyuruyor. Önümüzdeki dakikalarda inşallah yeri gelecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının neşredildiği, yazıldığı siyer eserlerinden rahatlıkla anlayabiliyoruz ki, kendisi de daima ölçülü davrandı ve vefatına yakın olarak etrafında hanımlarının, annelerimizin, kendisinin bıraktığı ya da parantez içinde bırakamadığı mallar ile alakalı, bazı bilgiler aktaracağız. Yani düşünün. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dünyanın en şereflisi, en iyisi, istediği her şeyi Allahu Teala'nın izniyle olacak bir zat-ı muhterem Sallallahu Aleyhi ve Sellem ama dünyadan giderken etrafına ne bırakıyor? Kendi hayatında bunu o kadar net görebiliyoruz ki. Vakit olursa bununla alakalı da ibretlik bazı tablolar var onları paylaşmak isterim bu konulara bir virgül koyalım şimdi dünyada ve ülkemizdeki israf rakamlarına bir geçelim sizin sıkılmamanız için herkesin anlayabileceği ve özet şekliyle bazı notlar aldım onları sizlerle paylaşmak istiyorum gıda atıkları var yani kullanmadığımız şeyler birazdan madde madde işleri su israfı var Elektrik israfı var, hiç düşünmediğimiz belki ilaç israfı var, Sevgenin israfı var, zaman israfı var. Var da var. Ama bu işi resmi makamların bir sonuçlarına bir indirgeyelim. Deniyor ki dünyada 820 milyonu aşkın insan açlık çekiyormuş. 820 milyonu aşkın insan. 670 milyondan fazla yetişkin insan, 120 milyon, 5 ila 15 arası obez, 40 milyonu aşkın çocuksa, fazla kilolu. Her yıl obezitenin neden olduğu sağlık problemlerine, tedavi, mecbur, ve buraya dikkat edin, 2 trilyon dolar harcanıyor. Amerikan doları, 2 trilyon dolar. Bu ne zaman? Sadece bir senede, Obezitenin yani aşırı kilonun sebep olduğu sağlık problemlerinin tedavisinde kullanıyor. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? 820 milyon insan açlık çekiyor. Bazıları açlıktan ölüyor, temiz suya kavuşamıyor ve 40 milyon çocuk dünyada fazla kilolu, 120 milyon çocukta obez tedavi görüyor ve bu gittikçe artıyor. Nasıl bir tezat, bir taraftan dünyada açlıkla mücadele edenler var, halsizlikten dolayı adım atamayanlar var, yemek yemediği için, yeterli beslenemediği için, dünyanın yine bir başka ucunda, belki aynı kıtada yer alıyorlar, onlar da fazla kilolarından dolayı, çok fazla nimete sahip olduklarından değil, israf ettiklerinden dolayı belki de, Hasta oluyor, tedavi görüyorlar. Aynı dünya, eli, kolu, bedeni, kas ve eklemleri olan insan oğlu, ama farklı fotoğraflar. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı büyük miktarda gıda israfı var. Örnekleri birazdan geçeceğim. Ama şuna lütfen dikkat ediniz. Dünyadaki gıda israfı ile ilgili güncel istatistikler. Ve analizleri toparladım. 2019 rakamlarını paylaşıyorum. Son çıkan istatistiklere göre her yıl dünyada üretilen gıdaların üçte biri kayboluyor veya israf ediliyor. Geçen sene yapılan bir araştırma. Üçte biri çöpe gidiyor veya kullanılamıyor. Yani bu bir buçuk milyar ton gıdaya karşılık geliyor. Rakamları şimdi daha iyi anlamanız için şöyle bir örnek vereceğim. Gelişmiş ülkeler dediğimiz, şu kadar parası olan bilmem ne kadar gayri safi milli hasılası olan ülkeler. Gelişmiş ülkelerde israf edilen gıdanın maliyeti 680 milyar dolarken, gelişmekte olan ülkelerde bu 310 milyar dolar. Ve lütfen dikkat! ABD ve Avrupa Birliği'nin ülkeleri tarafından israf edilen gıda miktarı, dünya nüfusunun 3 katını besleyebilecek miktarda. Ne kadar ilginç. Zengin ülkelerde 4-5 tane ülkenin sonuçları alınmış. Oradaki insanların israf ettiği tüketirken gıda miktarı 230 milyon ton. Bu ne demek? Afrika'nın Saharaltı Afrika ülkelerinin ürettiği gıda miktarına eşit. Yani birileri bir şeyleri çöpe atarken birileri de bunu rüyasında bile göremiyor. Ve dünyadaki hızlı nüfus artışını şöyle bir düşündüğünüz zaman, bugün yeryüzünde 7 milyar civarında olan bir nüfustan bahsediliyor. 2050 yılında bir ortalama tablo ortaya konmuş, bu tabloya göre 2,5 milyar insan daha katılacak. Bu durum, küresel gıda üretiminde, ortalama yüzde yetmişlik bir artışın gerçekleşmesi anlamına geliyor. E bir taraftan ekilebilir tarım arazilerinin hızla azaldığını biliyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken bu gıda israfına son vermemiz. Bugün GDO isimli bir konu var. Malumunuz ne demek bu? Genetiği değiştirilmiş organizmalar, Mısır'a şuna buna daha fazla ürün temin edilsin diye bazı eklemeler yapılıyor ve bunun bahanesinin de yiyeceklerin dünya nüfusuna yetmediği anlatılıyor. Bu büyük bir yanlıştır. Aslında yiyecek herkese yetiyor ama eşit şekilde dağılmıyor. Ondan kaynaklanıyor. Bugün ne dedik? Dünyada üretilen gıdaların üçte biri ya kayboluyor yani bozuluyor ya da israf ediliyor. Peki Türkiye'de durum nasıl? Biraz yakından bakalım. Resmi bir rakam Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu'nun açıklamasını okuyacağım şimdi size. Ülkemizde israfın boyutu yıllık 214 milyar liraya yükseldi. Yani ülkemizde her yıl üretilen 50 milyon ton meyve ve sebzenin %35'ten fazlası üretim üretim. ...aşamasında, kimisi dağıtımda, kimisi de evlerimize geldikten sonra işte maalesef kaybediliyor. Türkiye'de günde beş ekmek, yılda bir buçuk milyar ekmek çöpe atılıyor. Yılda 805 milyon insan, yani şu an dünya üzerinde yaşayan insanların neredeyse yüzde 12'si yetersiz besleniyor... Yaklaşık 12 milyon insan açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybediyor bugün de. Ve bizler çöpe yiyecekleri, ekmekleri atmaya devam ediyoruz. Dedik ya Türkiye'de günde yaklaşık 5 ila 6 milyon ekmek çöpe atılıyor. 5 ila 6 milyon, şu rakama bakar mısınız? Çöpe atıyoruz. Dünya Gıda Örgütü verilerine göre israf edilen veya verimsiz olarak kullanılan, kaybedilen gıda miktarı dünya üretiminin neredeyse yüzde kırkına yaklaşmış. Ve en çok ekmek tüketiminin dünyaya göre yüksek olduğu ülkemizde bu rakamlar var. Ekmek israfında Avrupa Birliği'nin ortalama rakamı, Üretilen ekmeklerin yüzde üçü civarında ne kadar kötü? Bakın biz Müslüman bir ülkeyiz. Elin adamı diyeceğimiz Avrupa Birliği'nde üretilen ekmeklerin yüzde 97'si tüketiliyor. Lakin Türkiye'de bu rakam yüzde 40 civarına yaklaşmış. Yani ülkemizde 150 milyon ton yılda buğday çöpe gidiyor. Sadece bu kayıp bile. Dünyada geri kalmış, fakir ülkeleri, açlığın, evet ortadan belki kalkmasına tek başına sebep olmasa da büyük bir kısmını karşılardı. Arkadaşlarım, kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, bir tezatlık olduğu ortada ve doğru. Bugün tıp ilmi insanın yedikleriyle uğraşamaz halde. Üç insandan ikisinin derdi kilo Aldığım kilolardan nasıl kurtulacağım? Bir başka yerde de, nasıl kilo alırım diye insanlar acı çekiyor. Bunun adı dünya. Şimdi hangi israflar var? Şöyle bir bakalım mı? Mesela su israfı var. Bugün, o kadar kolay ki bizim için su içmemiz, abdest almamız, yıkanmamız. Efendim, hatta, o kadar kolay elde edilebiliyor ki bir musluğu açıp kapamak kadar kolaylaştı ama biz suyun değerini yitirdik. Suyu çok fazla kullanıyoruz ve bu israf sadece faturalara yansımıyor, dünyadaki temiz su içme suyu ve temiz su kaynakları giderek yok oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan 1400 yıl önce, bununla alakalı olarak bize ilettiği hadis-i şerifi tekrar şu günümüze anlatmak gerekmektedir. Çünkü abdestte dahi israf edilmemesi gerektiğini buyurmuştur. Düşünün, bir su birikintisi değil, akan bir su. Akmakta olan bir nehirde abdest alsak bile, böyle oynaya oynaya sallana sallana bunu yapmamamız gerektiği bize emredilmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Ve israfın, bu su israfının en önemli sebeplerinden bir tanesi de, bozuk olan musluklardan, çok fazla kapatmadığımız şıp şıp damlayan, küçümsediğimiz sulardan kaynaklanmaktı. Ve dünyada, ilerleyen yıllarda, temiz su sıkıntısının, çok daha büyük olacağı açıklanmış. Biz Müslümanların bu konuda daha da duyarlı olmamız gerektiğini anlatmaya zannediyorum, lüzum yok. Bir başka israf, İlaç israfı, pek aklımıza gelmeyenlerden bir tanesi. Çocukluğumuzdan beri görüyoruz, acizane bu kardeşiniz nelere şahit oldu ki? Kendini doktor zanneden, eczacı zanneden, birbirlerine kendi kullandığı kremi, Efendim antibiyotiği tavsiye edenler. Çocukluğumuzda biz bunları gördük. Hangimizin buzdolabında acaba ilaçları koyduğumuz, ne zaman son kullanma tarihi e, bunun geçecek veya bu ilaç neye yarıyordu diye bilmediğimiz şeyler olmasın? Sanki bir eczane deposu gibi bir bölümümüz var. Buzdolaplarında veya başka yerlerde, bir dolabın içinde. Biz bunu, Kullanmakla kalmıyoruz. Bunu başkalarını da tavsiye ediyoruz. Mesela doktora gidiyoruz. Bir grip var. Veya nezle olduk. Bunun için ilaç almaya gerek yok biliyorsunuz. Hatta hatta antibiyotik vesaire hiçbir şey almaya gerek yok. Sırf ilaç yazdırmak için. Doktora gidiliyor. Doktordan aldıktan sonra bir iki tanesini kullanıyoruz. Hemen atıyoruz dolaba. Aylar geçiyor. Bunlar... ...bir israftır. Hatta ve hatta daha da tehlikeli bir durum, ...size belki Allah'ın izniyle, ...o verilen ilaç, ...yarar sağlamıştır. Ama belki sizin tavsiye ettiğiniz komşunuza, ...veya iyi niyetle, ...ilacı tavsiye ettiğiniz akrabanıza, ...bu zarar verecektir. Bunu bilemiyoruz. O açıdan, ...ilaç israfı da var. Bu ilaç israfına son vermemesi lazım. Yurt dışında, Avrupa ülkelerinin bazılarında var diye biliyorum. Japonya'da yıllar önce zaten bu başladı. Yirmili 30'lu ilaçlar verilmiyor. Yedi tane, on tane, on iki tane ilaç var. Sonra bir kez daha gidiyorsunuz alıyorsunuz. Bizimkisi gibi değil. Ama bizde maalesef bu çok fazla boyutlara geldi. Hem cebimizden çıkan paralar nasıl olsa cebimden bu kadar çıkmıyor deyip geçemeyiz. Bizden çıkmıyorsa bir yerden çıkıyor, devletten çıkıyor. Bu da bir kul hakkına giriyor. Dolayısıyla bugün lütfen bu programın gibi sonrasında şöyle bir buzdolabınıza bakın. Bir dakika bu krem kimindi ya? Bu ilaç acaba ne içindi? Fazla olan şeyleri bir yere ayırın. Ya bir eczaneye verin veya bir e, kuruluşa verin bunları kullanmadıklarınızı. Zaten... Ömrünü tamamlamış olanları da lütfen atın ve bu yerde bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Hiçbir şekilde doktorculuk oynamayalım. Efendim bu işleri ehline bırakalım. İlaçları kendimiz tavsiye etmeyelim bana çok iyi geldi diye. Su israfı ardından ne dedik? İlaç israfı dedik. Devam ediyoruz. Marka ve etiket israfı. Ne demek sizce? Aslında çok iyi biliyoruz. Bir kıyafet alacağız. Bu kıyafet 150 lira. Aynı kumaş veya benzer kumaş. 550-600 liraya da satılıyor. Neden? Şu marka var. Bir ayakkabı. Evet bazen kalitelisini alıp 3 sene 5 sene kullanmak da gerekmektedir. Ama her şeyin bir dozu var. İsraf neydi? Aşırılıktı. Tüketim çılgınlığıydı. Pahalı her şey israf demek değildi. Onu tekrar hatırlatmış olalım. Biz marka düşkünü olursak, sadece etiketine odaklanırsak, bize uyup uymayacağına, o aldığımız para verdiğimiz ürünün bize hitap edip etmediğine, fayda görüp görmeyeceğimize bakmadan, sırf moda diye veya şu marka aldım, öyle bilsinler diye almak da israfın sebeplerinden bir tanesidir. Buna da marka ve etiket israfı dedim. Zaten ekmek israfını konuşmuştuk sizlerle. Kıyafet israfı da yine bununla beraber düşünülebilir. Bundan yıllar öncesinde insanların giyeceği kaç tane ceketleri, etekleri veya pantolonları vardı bilemiyorum. Ama bundan daha, bu zamankinden daha az olduklarına kesin gözüyle bakıyorum. Bugün özellikle çocuklarımızın yazdıkları, kışlıkları sağa sola konuyor, yazın bunu giyer, kışım bunu giyer diye ve çoğu başka birine vermek yerine artık çöpe gidiyor. Neredeyse bir kıyafet dükkanı açacak kadar evdeki eşyaları toplasanız, dolaplardan eşyalar çıkacak ve bir türlü doymadan yenilerini almaya çalışıyoruz. Halbuki Bundan yıllar önce bir alışkanlık vardı. Neydi o? Ben bir kıyafet alacağım zaman, evvela kullanıyorum, bir sene, bir buçuk sene neyse, onu atmıyorum. Onun yerine yenisini aldığım zaman, eğer temiz ve herhangi bir yırtığı, kusuru yoksa, bunu güzel bir şekilde birine hediye ediyorum. Artık bu yok. Çünkü... Çöp tenekelerinde zaman zaman sokakta yürürken görüyoruz insanlar neleri atıyorlar. Bu da büyük bir israftır kıyafet israfı. Mesela hayatı boyunca kıyafeti giymemiş yani o aldığı kıyafeti giymemiş ve o şekilde ölmüş çok insan tanıyorum. Yakınlarımdan da oldu biliyor musunuz? Nasıl fark ettik bunu? İnsanlar ağlıyor vesaire bir iki gün sonra onun eşyalarını alıyorlar başkalarına verecekler ya şu konuşmalara kulak misafiri oluyorum. Rahmetli bunu hiç giymedi. Bilmem kaç sene önce almıştı bir gün giyerim giyerim diye kim bilir kimin nasip olacak diye. Ha buna da gerek yok İstiflemeye de gerek yok. Oturma odası takımı mesela çok modaydı bir ara bunu nereye koyardılar? Salonlara. Misafir odasının içindeki oturma odası takımı. Bu bizim için çok ulaşılmaz bir şeydi. Çocukluğumda hatırlıyorum. Çünkü biz misafir değildik. Misafir odasının kapısı kapatılırdı. Kilitliydi. İçeriye girdiğimiz zaman azar işitirdik. Ve ben çocukluğumdan beri şunu anlayamadım. Ya neden misafirlere adanan şeyi ben kullanamıyorum? Mesela misafirden misafire senede veya iki senede bir kullanacağım o porselen takımı veya bilmem ne setini neden ben kullanamıyorum diye. İşte böyle bir hayat yaşadık. Hayatımızda kaç kere kullanacağımızı bilmediğimiz şeylere çokça paralar verdik. İşte bu da kıyafet israfı ve evdeki bu israflardan bazı Örneklerdi. Yine karma olarak devam ediyorum. Elektrik israfı var. Bugün elektrik hayatımızın vazgeçilmezleri arasında ve çok pahalı bir ürün ister istemez insanlar dinen israfı düşünmeseler de ceplerini düşündüklerinden dolayı biraz daha böyle tasarruflu şeyler almaya çalışıyorlar. Mesela evlerimizde A+, A++,+++,++++ çamaşır makineleri, bulaşık makineleri bilmem neleri var. Neden? Bu elektriğin faturası yüzünden. Çevrenin daha fazla zarar görmemesi vesaire vesaire. Tekrar ediyorum, işin dini boyutu çok fazla önemsenmese de olsun, en azından insanlar bu konuda bir şeyler yapıyorlar. Ama elektrik öyle bir şey ki, küçük şeylerden dolayı da zararı uğrayabiliyoruz. Mesela boşu boşuna yanan ışıklar. Açık kalmış televizyon veya monitörler. Hatta size başka bir şey söyleyeyim yeri gelmişken. Bir faydamız olsun inşallah. Kullanmadığınız, mesela gece yattınız, ne işiniz var sizin? Modeminiz var diyelim. Wireless modem. Bunu kapatın. Buzdolabının dışında fişte olan her şeyin fişini çekmeye çalışın. Nasıl olsa sabaha kadar bir şey çalışmıyor, ne olacak ki fişte kalsın değil, bu bile israfa sebebiyet verebiliyor. Hatta yattığınız odaya çok yakınsa modem, sabaha kadar yattığınız odaya radyasyon nüfuz edecek ve siz sağlıklı bir şekilde uyuyamayacaksınız. Zaten etrafınızda komşudan, üst kattan, yandan, alttan yeterince bu radyasyon sinyalleri geliyor, bir de onlardan bir benzeri olan, o modemlerden yayılan efendim radyasyona maruz kalmamak için kapatmakta fayda var. Şimdi size farklı belki de ne alakası var diyeceğiniz başka bir israfı da tanıştırmak istiyorum. İlim ve bilim israfı. Şimdi bunun ne işi var? Şöyle. Bugün gereksiz her şey israf değil mi aşırıya kaçtığımız? Evet, gereksiz okuduğunuz kitaplar. Bu din kitabı da olsa yani baktınız a bir din kitabı ama yanlışlarla dolu. Bunlarda bile gereksiz her türlü okuduğumuz kitap fayda hem dünyada ahirette görmeyeceğimiz her şey bizim için bir israftır. Olsun ya can sıkıntısı işte bir okuyayım dedim. Peki bugüne kadar senin bilmen gereken, öğrenmen gereken, hatta farz olan neleri öğrendin? Bunun yerine israf ettiğin bu zamanı öğrenmen gereken şeylere de ayırsaydın ya. Çok garip ve çok acı bir tablodur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin ismini bilmeyen veya abdest almayı bilmeyen veya İstanbul'u kim fethetti bunu bilmeyen birçok kardeşimiz neredeyse felsefi notalara, dizelere imza atacak kadar kitap okumuştur. Ama bu okudukları romanların, hikayelerin kendilerine ne faydası olmuştur? O yüzden arkadaşlar, bugünün israflarından bir tanesi bu kitapların hepsinden bahsetmiyorum. Gereksiz kitapların okunarak israf edilmesidir. Bilim ve ilimde de aynı şekildedir. Bir insanın sağlığı ile alakalı birçok gelişme olduğunu söylemiştik programımızın başında. Bunları destekliyoruz. İnsanların daha kolay ulaşıma Yönelmeleri için çok güzel şeyler yapılıyor. Bunlar da çok güzel. Daha temiz bir hava, daha kolay imkanlar, yolculuk şu bu bunlar güzel. Ama bazen de çok gereksiz icatlar da var. Onlardan da uzak kalmak lazım. Bu gereksizlikle ilgili Osmanlı'dan size bir misal verelim. Efendim zamanın birinde padişaha bir haber geliyor. Efendim çok hünerli, şu kadar şu kadar e, senedir, şu işi yapmakla vaktini harcamış, bu işte deha olmuş bir adam var diyorlar. Kendisi padişahla görüşmek istiyor. Gelsin bakalım. Nedir derdin? Efendim diyor ben öyle bir şey yapıyorum ki zannediyorum siz daha önce bunu yapan birisini görmemişsinizdir. Yani para istiyor işin doğrusu aferin istiyor. Nedir o? Ben diyor... Çuvaldızı biliyorsunuz değil mi? Yorgan dikerlerdi eskiden. Büyük bir iğne olduğunu düşünün işte. Uzunca çivi gibi bir şey. Ben diyor bu gördüğünüz... Çuvaldızı... Bir yere saplıyorum. Dikiyorum. Üç metre karşısına geçiyorum. Herhangi bir ipi alıyorum. Onun içinden geçiriyorum. Şaşırıyorlar tabii yaparsın, yapamazsın. Madem diyor öyle, bizim diyor bilmem kaç gün sonra, böyle böyle bir bayramımız var, sen de bu hünerini sergile bakalım. Adam seviniyor tabii, gün geliyor, İnsanlar etrafında toparlanıyor. Ey ahali, şu zat, birazdan şöyle bir gösteri yapacaktır. Herkes sessiz bekliyor, nefesini tutmuş. Bir tane kütük buluyorlar, kütüğe, Etraftaki insanların zaten zar zor görebilecekleri o kadar küçük uzaktan görünmüyor. Çuvaldızı saplıyorlar. Hesap ediyor. Böyle şöyle eksiydi artıydı falan. Elinde ip var. Üç metre geriye çekilmiş adam. Hesap kitap yapıyor. Bir atıyor çat. Yakından bakıyor tabii görevliler. Acaba gerçekten o çuvaldızın deliğinden girdi mi diye küçücük şeyden. Evet. Bir daha at bakalım, bir daha, bir daha, bir daha. Üç kez, dört kez atıyor. Küçücük böyle elindeki ipi. Herkes şaşkın. Rivayete göre padişah çağırıyor yanında Diyor, sen diyor, bu konuda diyor, çok başarılısın. Efendim, sağ olun, eksik olmayın falan. Tez diyor, bu kişiye bilmem ne kadar altın verin. Seviniyor adamcağız. Ve diyor kırk tane, kırk değnekte sopa vurun diyor. Şaşırıyor. Efendim diyor altına anladık da ödülü bu değnek ne oluyor yani ceza ne oluyor? Bu diyor ödül senin gerçekten çoğu insanın yapamayacağı böyle bir olayı yapmandan kaynaklanıyor. Efendim ceza neden? O da ömrünün. ...20-30 senesini böyle gereksiz bir şeye harcadığından dolayı diyor. Bu gerçekte değildi, çok önemli değil. İçindeki alacağımız çevremde. Ömrümüzü neye harcadık? Birazdan zaman israfına geçtiğimizde daha iyi anlayacağız. Biz de bu yerden bakalım. Ben bilimde, ilimde hangi icatta bulundum? Ne kadar bana faydası vardı? İnsanların daha iyi bir yaşam, daha sağlıklı yaşamalarına, daha mutlu olmalarına vesile olacak bir şey mi yaptım, tam tersine mi? Gözyaşı dökülmesine, daha fazla insanın kötü bir hayat yaşamalarına mı sebep oldum diye? Ve geçelim zaman israfına. Zaten biliyorsunuz, sadece tekrar edeyim. Ömrü boşa geçirmek israf. Elimizdeki emanetleri, şu nimetleri muhafaza etmemek israf. Hele öyle bir israf var ki, yavrularımızı düzgün bir şekilde yetiştirememek. Yeni Fatih Sultan Mehmetlerin, yeni mucitlerin, yeni önderlerin, büyüyeceği, yetişeceği o yerleri, o gençleri yetiştirememek en büyük en büyük israf olsa gerek. Zaman israfı. Kardeşlerim, şu hayat Allahu Teala'nın her birimize bir defa verdiği ve belli bir zamanda sınırlı olan bir nimettir. Herkesin bir hakkı var. Ben yanıldım, tekrar kullanmak istiyorum. Yok. Zamanı, onun değerine en layık amellere sarf etmek lazım. Çünkü hayatta o kadar çok işimiz var ki, yapılabilecek birden fazla onlarca iş olabiliyor. Ama biz bunların o an için en önemli olanlarını öne almak ve sıralama yapmak durumundayız. Zaman doğumlardan bir tanesidir. Zamanı gereği gibi kullanabilmek için, Dikkat edilmesi gereken, Mühim bir düstur bu. Bugün, Boş işlerimiz var. Az önce örnekler vermeye çalıştım. Bir de yapmamız gerekenler var. Bunları aslında bu zaman israfına, Müptela olmamak için, Küçük tefek dokunuşlarla düzeltmemiz mümkün. Bir anne düşünün. Sütün, ne kadar faydası var çocuğa, olmazsa olmaz. Annenin emzirmesi lazım yavrusunu. Bu annenin nesini gösteriyor? Çocuğa ne kadar şefkatli olduğunu, merhamet sahibi olduğunu gösteriyor. Ama evde yangın çıktı diyelim. Ortalık yanıyor, duman. Her taraf, her yerde insanlar çığlık çığlığa. Şimdi o anne çocuğunu emzirmeye çalışırsa bu doğru bir hareket olur mu? Hayır. E ne yapması lazım? Çocuğu alacak kaçacak sütü vermenin emzirmenin zamanı değil. Alacak efendim çocuğunu kaçacak veya küçük bir şey soruyu söndürmeye çalışacak. Her şeyin bir zamanlaması var. Yani önceliklerimiz var. Acil olan işlerimiz var ve sıradan işlerimiz var ve gereksiz işlerimiz var. Bu ayrımı yapmak zorundayız. Örneğin siz kafanızda daha fazlalaştırabilirsiniz. Tekrar ediyorum, acil halletmem gereken işler var. Namaz vakti geçiyor, bu benim için çok acil. Efendim, hastahaneye birini yetiştireceğim. Acil bir durum var ama grip olan bir arkadaşım var. Bu o kadar acil değil canım. Hatta acil servislerde dahi sarı, kırmızı, yeşil odalar vardır. Bunların her birinin anlamı var. Mesela kırmızı odada genelde bir yeri kesilmiş, dikiş atılması gereken, beyin travması yaşamış, kalp krizi geçirmiş, ağır gözetim altında tutulması gereken insanlar vardır. Onun dışında zannediyorum, yeşil geliyor veya evvela sarı sonra yeşil geliyor bilemiyorum. Küçük tefek kesikler var diyelim veya grip oldunuz. Ayrı ayrı değerlendirilir. Bizim de hayatımızda önceliklerimizi belirlememiz lazım. Evet, evin yatak örtüsünü, yatak odasındaki işte şu dolabı değiştirmem lazım. Bu acil yapmam gereken bir iş mi? Yoksa... Eve gelen bilmem ne kadarlık doğal gaz faturasını ödemem mi gerekiyor? Veya henüz karnınızı doyurmadınız, siz yemekten sonra yiyeceğiniz tatlıyı düşünüp tatlıyı alırsanız onda bir sıkıntı olabilir. Planlamayı yapmak zorundayız. Bu zaman israfına karşı en önemli silahlarımız arasında. Allahu Teala'nın sevgili peygamberi, Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin yanındakiler ashabı kiram Allahu Teala hepsinden razı olsun. Onlar hayatın en manalı anları. insanlara tevhid mesajını ilettikleri zamanlar olarak bilmişler. İnsanlara kardeşim bunu yapmamalısın, şunu yapmalısın tebliğ ettikleri zamanı en iyi zamanımız diyebilmişler. Hatta öyle ileri gitmiş ki ilginç bir örnek var. Birisi idam edilecek. Hiçbir suçlama şu bu olmadığı halde biliyorsunuz zorbalıklar var idam edecekler. İdam edilmek üzere olan bir sahabi kendisine 3 dakika zaman tanıyan adama teşekkür etmiş. Ha demiş teşekkür ederim. Adam şaşırmış. Niye teşekkür ediyorsun? Birazdan seni asacağım. Ha demiş 3 dakika dedin ya. Demek ki demiş sana hakkı Allahu Teala'yı tebliğ edebilmek için 3 dakikam var. İnşallah Hidayet bulursun demiş. Gerçekten de bir iki dakika anlatmış. Adam anlamamış ayrı. Sonra kelime-i getirmiş. Şehadet şerbetini içmiş. Bak üç dakika bile bu yaşanmış bir olay. Üç dakikanın iki dakikasını nimet bilmiş. Ve yapma etme şöyle olmaz böyle olmaz demiş. Bugün bizde şöyle bir algı var. Veya kullandığımız cümleden örnek vereyim canım sıkılıyor gençlerimizden delikanlılara kadar ne bileyim daha yaşı ilerleyenlere kadar yaşlıları bilerek katmıyorum hadi onlar yorgunlar şöyle böyle diye ama gençler hep canı sıkılanlardan oluşuyor ve yapacak bir şey bulunamıyor boş vaktinde ne yaparsın sorusu ne kadar saçma bir sorudur bir insanın boş vakti var mıdır gerçekten veya olmalı mıdır Süremiz çok fazla yok. Bunu size bırakıyorum yorumunu. Tekrar edeyim. Boş vakit olmalı mı? Veya boş vakti var mı bir insanın? Boş vakti neye göre biz anlıyoruz? Mesela, yemeğimizi yedik. Öğrenciysek derslerimizi yaptık, ödevlerimizi. Efendim, hanımsak yemeğimizi yaptık. Bulaşıkları makineye yerleştirdik. Sonraki, boşta kaldığımız yer eğer boş zamansa, evet bu boş bir zamandır. Maddi olarak da boş bir zaman. Ama bir insanın canım sıkılıyor diye vaktimi değerlendireyim, hatta biraz vakit öldüreyim diye kendisi de itiraf ederek saatlerce kafasını bir ekrandan cep telefonu veya Laptop olması hiç önemli değil. Gereksiz filmlerle, gereksiz dizilerle, yok biraz komiklik olsun, biraz vakit geçsin diye o komedi dizilerini, skeçleri izleyerek bu zamanı öldürmesine ne denir? Son derece kıymetli bir sermaye olan şu zamanı, gereksiz şeylerle israf etmek, ahiret hayatını tehlikeye atmaktır. Bundan bir sene, bir buçuk sene önce başladığımız YouTube'da bir hizmetimiz vardı. İnşallah hizmet olarak bu kabul edilir Rabbimiz Celle Celaluhu tarafından. O zaman birçok kardeşimiz bize benzer şeyler söylediler. Abi videoları şöyle yapsanız, şöyle etseniz. Kardeşim biz elimizdeki imkanı değerlendirelim. Biz YouTube'da birçok eleştiride bulunuluyor ya mesela sosyal medya şu bu. Biz bunun daha yararlısını sunmaya çalışalım. Biz ulaşabileceğimiz insanların sayısını bilemeyiz ama biz bunları yükleyelim inşallah iyisini yapmaya çalışalım. Hatalarımız var mı? Çok. Ama bu hizmetin bir yerinde olmaya çalışalım dedik. Az önce bahsetmeye çalıştım ya, boş ve abes şeylerle zamanı israf edeceğimize örneğin bu programı belki YouTube kanalımızdan tekrarını dinliyorsunuz. Yararımız olmasa bile zararımızın olmayacağını ümit ediyoruz. Ona bakarsanız şu anda binlerce yüklenen video var. O videoların arasında eğer bunu tıklayıp dinlediyseniz hiçbir görselliğin olmadığı sadece kulağınızla takip edebileceğiniz sadece bir başlıktan ibaret olan 57-58 dakika süren bu kaydı dinliyorsanız... İnşallah zamanı iyi bir şekilde yaşayan zamanın hakkını veren insanlardan sınız diye ümit sadece ümit ediyorum. Asır suresinde buyrulduğu gibi. Mealen asra zamana yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Zamana yeminle başlıyor. İman, güzel işler, güzel ameller, sabır ve duydunuz bir istisna var. Zamanı hakkıyla değerlendirebilenlerden, o ziyan içinde olmayanlardan oluruz inşallah. Zamanın kıymetini öyle güzel anlattı ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem Buhari'de, Tirmizi'de geçiyor. Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil ihtiyarlığından önce gençliğini hastalanmadan önce sıhatini fakirliğinden önce zenginliğini meşgul zamanından önce boş vaktini ve ölümünden önce hayatını Kıyamet gününde dört şeyden sorgulanmadıkça kulun ayakları yerinden kımıldamaz ömründen onun neyle yok etti gençliğinden onun nerede çürüttü malından onun nereden kazandı ve nereye sarf etti ilminden onunla ne yaptı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sade bir hayat sürdü gençliğinde hazreti hatice radıyallahu anha Annemizle evlendikten sonra ticaret yaptı ve bir dönem varlıklı bir aile haline geldiler. Ama ona rağmen hiçbir zaman sade yaşantısını terk etmediğini biliyoruz. Hatta kendisine düşmanlık edenlerin hatıralarında bunlar yazılı bir şekilde elimize ulaşmış. Kendisinin kıyafetleri sade ve gösterişten uzaktı. Ev eşyaları konusunda israftan sakınırdı. İhtiyaç olmayacak eşyalar asla satın alınmaz, hangisi lüzumluysa o kullanılırdı. Evdeki ekmek artıkları atılmaz, mutlaka değerlendirilirdi. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabilerden birinin abdest alırken suyu israf ettiğini gördü. Bu israf nedir diye sorunca, efendim abdestte de israf olur mu? Sorusuna, evet. Akan bir nehrin kenarında bile olsan, normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur. Buyurdu. Yine bir gün, kibirsiz ve israf etmeden giyiniz, içiniz, giyiniz, ve sadaka veriniz buyurdular. Ne kadar dikkat çekici bir husus, ne kadar bizim basit gördüğümüz şeyler. Arkadaşlar, varlığımız ve iş yapma gücümüzün devamı için, gıda almak durumundayız. Bu bizim zorunluluğumuzdur, hem insani zorunluluğumuzdur, hem de yememiz, içmemiz, gıda, almamız dini bir görevdir. Ama işte bu görevi yerine getirirken, yeteri kadar mı alıyorum, bunu düşünmem lazım. Dolayısıyla, kardeşlerim, israf çok çeşitli. Mesela, duygu israfı denen bir israfla da karşı karşıyayız. Duygu neydi? Bizi harekete geçiren, bir şeylere yaklaştıran, bir şeylerden uzaklaştıran motivasyon unsurları. Tüm duygular için de geçerli bu. Şimdi biz eğer muhabbet duygumuzu, yani sevgi diyelim buna, birini sevmeyi diyelim, bu duygumuzu iyi ve faydalı, güzel şeylere yönlendirirsek kazanırız. Ama kötüye, çirkine, zararlı işlere meyil olursa, bu da israf olmuş olur. Çünkü bize zarar gelir. Sevgi israfı da böyledir. Ben çok sevdim ama o beni sevmedi. Beni terk etti gitti. Şöyle oldu böyle oldu. Çok sevmiştim ama evlenemedim. Vardır bir hayır demek ve hayata devam etmek lazımdır. Maalesef şeytanın da oyunuyla birçok insan bunalıma girmekte, İntihar haberleri çekememek, kıskanma veya bunalımdan dolayı bir sürü haber okumaktayız. Demek ki sadece elektrikte suda değil sevgimi bile israf etmemem lazım. Hak eden insanlara bunu vermem lazım. O yüzden sevdiğimiz insanları bir gözden geçirelim. Ben kimleri seviyorum? Allah rızasını mı gözetiyorum? Yoksa karşılıklı menfaat ilişkin mi var? Bugün saçma saçma şeyler oldu zaten tabirler. Onlardan bir tanesi mantık evlilikleri. Hayda. Yani içinde sevginin olmadığı, saygının olmadığı ama mantık olarak. Şu kadar maaş alacağız. Sen burada çalışırsın, ben burada. Şu evde otururuz. Tamam mı? Şunlar kağıda dökümüş böyle şeyler. Duygunun. Rahmetin sevginin olmadığı bir şeyde bu olmaz. Sevgi insanın en yakın arkadaşıdır. Rabbimiz bizlere bu güzel hasleti verirken en şiddetli sevginin kendisine gösterilmesini emreder. Kalbimizde onun dışında ona rağmen onunla eşdeğer veya ondan fazla bir varlığa muhabbetimizin olmamasını emreder bizi var eden, sahip olduğumuz her şeyi karşılıksız olarak bize veren, sayısını hesaplayamayacağımız nimetlerle bizi donatan Allahu Teala'yı ve onun emirlerini, bizden isteklerini tekrar gözden geçirme vakti. Yalancı sevdalara, iyi gün dostlarına sevgiyi kalbimizi açmama vakti vakit. Vakit. İsrafı anlama vakti. O yüzden bir cümleyle özetleyip bitiriyoruz. Şu asrımızda çok ilerledik. Bayağı yol kat ettik icatlarda, ürünlerde, teknolojide, sağlıkta. Fende. Ama bir o kadar da dinimizden, Allah'ımızdan Celle Celaluhu, uzaklaşıyoruz. İman kelimelerini söylemekle veya bazılarına sadece inanmakla işin biteceğini zannediyoruz. Bu ilerlemek, önceki çağların hiçbirinde görülmeyecek kadar bir şeyleri başarmamız, teknoloji ve sağlıkla ilgili başta olmak üzere birçok konuda diğer çağlara fark atmamız ayrı ama Hiçbir çağda yapılmayan israfı yaptığımız gerçeği de ayrıdır. Belki bugüne kadar yapılan tüm israfları şun, e, 50 yılda, son 50 yılda tarumar ettik. Lut aleyhisselam'ın kavmini ve onların sapkınlıklarını okuduk. Vay be, ne kavimler varmış dedik. Sodom Gomora'da oturanları Birçok şeyi gördük, ibretle dinledik, onları kınadık. Ama acaba yeryüzünün en israf ehli ümmeti olduğumuzu Allah korusun bize söylerlerse bir gün bunu düşündük mü? Allahu Teala israftan muhafaza eylesin. Yiyen, içen bunları temiz olarak almaya çalışan israf etmeyen, insanlarla paylaşımlarını, Nehi anil münkeri, emri Bil marufu seven, seve seve yapan ve kendisinden gelen her şeyi kabul ettiği gibi, bir gün beni Rabbim öldürecek, tekrar beni var edecek dediği gibi, ben şu kullandığım suyu, kullandığım elektriği, aldığım ürünü, oturduğum evi, her şeyi de bana veren kendisidir ve ben Kazandıklarımdan da bir gün sorgu suale tutulacağım. Acaba ben bu sorgu sualde geçer not alabilecek miyim diye düşünebilen insanlardan eylesin. Ve bu şekilde bu minvalde hayatına yön verenlerden eylesin Rabbimiz Celle Celaluhu. Amin. İsrafsız günler, yıllar ümidimizle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Velhamdülillah. الصلاة والسلام على رسول الله